Tüm Resullerin ortak müjdesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür 5. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla Bizleri İslam'a hidayet edip Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a subhanallahu ve teala hamdolsun. Salat ve selam, önderimiz ve bizlere nefislerimizden daha evla olan Resulullah'a, pak ailesine ve seçkin ashabının üzerine olsun. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, imanın ve onun risaletine şahitliğin sahih olup Allah tarafından kabul edilmesi için dört gereğin olduğunu zikretmiştik. 1-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 Haber verdiklerinde onu tasdik etmek. İslam dinini inceleyen biri onun iki kısımdan müteşekkil olduğunu görecektir. İslam'ın haber verdiği şeyler ahbar, İslam'ın mensuplarına talimatları emir nehi. İslam olmak bunlardan birincisini tasdik doğrulama, ikincisine boyun eğme ve yerine getirmeye çalışmayla mümkündür. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği hususlarda tasdik, ona imanın olmazsa olmazıdır. Onu tekzip, yalanlama, imanın özü olan tasdik ve ikrarla bağdaşmayacağı için tekzip, yalanlama, imanın zıddı sayılmıştır. Allah Resulü'nün haber verdikleri dediğimizde ister Rabbi ile alakalı ister kendisiyle, risaletiyle, ister geçmiş peygamberler, ister gelecekle alakalı ya da dini herhangi bir konuda haber vermesi arasında fark yoktur. Bir bütün olarak onu sallallahu aleyhi ve sellem ve getirdiklerini tasdik etmek, ona imanın ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür şahitliğinin olmazsa olmazıdır. Allah subhanallahu ve teala kafirleri tanıtırken onları tasdiğin zıttı olan tekziple tanıtmıştır. Resulüm, eğer seni yalancılıkla itham ettilerse, yadırgama, gerçekten senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi. Ali İmran Suresi 184. Ayet Resulüm, eğer onlar, inkârcılar, seni yalanlıyorlarsa, şunu bil ki onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri de kendi peygamberlerini yalanladılar. İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Şuayb'in kavmi olan Medyen halkı da Şuayb'ı yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım, nasıl oldu benim onları reddim, cezalandırmam. Hac suresi 42-44. ila ayetler Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun da yalanladılar. Sad suresi 12. ayet Burada hususen bir noktanın altını çizmek istiyorum. Tasdik etmek kavramının içi boşaltıldığı için çoğu insan bu kavramı yanlış tasavur ediyor. Tasdik sadece haberi ikrar etmek ya da kabul ettiğini söylemek değildir. Maalesef Allah Resulü'nü ve haberlerini tasdik dediğimizde böyle bir yanlış anlamayla karşılaşıyoruz. Tasdik sadece kabul ve ikrar olmuş olsaydı Allah Resulü'nün peygamber olduğunu evlatlarını tanıdıkları kadar yakinen tanıyan Yahudilerin Müslüman olması gerekirdi. Allah subhanallahu ve teala ayette Onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bakara suresi 146. ayet Yine Firavun ve avanesinin Musa'yı aleyhisselam yakinen doğruladıklarını haber veriyor. Onlar onun doğru söylediğini yakinen bilmelerine rağmen inkar ettiler. Neml suresi 14. ayet Öyleyse tasdik üzerine ittiba bina edilmediğinde yok hükmündedir. Bunun bir benzeri de kendini İslam'a nispet eden, sorumluluklarını ikrar eden lakin bu ikrar ve tasdiklerine İttiba bina etmeyenlerin Kur'an'da yalanlanmasıdır. Onlar Allah'a ve Resulüne iman, tasdik ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup itaatten yüz çevirir. Onlar mümin değillerdir. Nur Suresi 47. Ayet Ayette zikredilen yüz çevirme, tebelliden kasıt, amellerden, ittibadan yüz çevirmedir. Kur'an, tasdikten yüz çevirmeyi tekzip, yalanlama kelimesiyle, amel ve ittibadan yüz çevirmeyi ise tevenli kelimesiyle ifade eder. Kıyamet Suresi 31 ve 32. ayetlerde bu durum çok açıktır. O doğrulamadı, tasdik etmedi ve namazı da kılmadı buyrulur. Karşılığındaysa, lakin yalanladı ve yüz çevirdi, tevenli denir. Yani tasdikin zıddı yalanlama, namazı yani ameli terkin zıddı, tevenli, yüz çevirme kelimesiyle ifade edilir. Buna dayanarak Nur suresi 47. ayette yüz çevirenler, tevelli edenler Allah'a ve Resulüne iman, itaat konusunda ikrarları üzeredirler. Ancak bu tasdik ve ikrara zahiri amelleri bina etmeyince Allah subhanallahu ve Teala onların imanını yok saymıştır. Bu durumun bir benzerine sevgi konusunu işlediğimiz yazılarda değinmiştik. Sevgi kalbin ameliydi.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 bunun için zaruri olarak bilinmesi gereken tasdik, beraberinde amel ve ittiba olmadığı sürece yok hükmündedir. Bu da tarihte din adına işlenmiş en büyük cürümü anlamamızı sağlayacaktır. Tarih boyunca heva ehli Allah'a inanmakla beraber onu gökyüzüne hapsetmek istediler. Onun subhanallahu ve Teala hayata müdahale etmesini onun şeriatına göre yaşamayı kabullenmediler. Bir yandan onu ve yüceliğini tasdik edip vicdanlarını rahatlattılar, psikolojik bir ihtiyaç olan yüce bir varlığın varlık ve gözetimini hissetme sorununu çözmüş oldular. Öte yandan onu semaya hapsetmek suretiyle hevalarının bir isteğini yapıp şehevi isteklerini tatmin ettiler. Kur'an'ın tabiriyle cahilliyetül ula, ilk cahiliyenin bu sorununu çözmek kolaydı hevanın doyurulmasının mümkün olmadığı bir başkasının hevasını tatmin etme yolunun bizim hukukumuzun çiğnenmesi olacağı anlatılarak bu sorunu çözmek mümkündü. Bundan dolayı aklı başında ve erdem sahibi her insan peygambere iman ediyor, hevasının esiri olan mele tabakasıyla onun sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylediğini içten içe kabul etmekle beraber zahiren onu yalanlıyorlardı. İkinci cahiliye ise aynı cürmü İslam'a mal ederek işledi. Ameli imandan, tasdiyi ittibadan ayırdı. Her şeyi ikrar eden ancak yapmayan insanlara mümin demeye başladı. İman tek parçadır ve herkes aslında eşittir meselesiyle cahiliye kemale ermiş oldu. İmanı marifete indirgiyen, ameli imandan ayıran ve insanları marifette eşit gören, yani insanları ilk cahiliyede olduğu gibi sadece Allah'ın varlığını kabule davet eden bu sapkınlık, İslam mezhepleri arasında sayılarak İslam'a en büyük kötülüklerden biri yapılmış oldu. İlk cahiliye insanının açık ilahı olan hevaya hitap ettiği için insanlar bu mezhebi kabul edip din edinmekte gecikmediler. Bu noktada bir sınıfı istisna ettiğimizi belirtmek isteriz. İslam tarihinde ameli imandan ayıran ve mürce fukaha olarak isimlendirilen Hammad bin Ebi Süleyman, İmam Ebu Hanife Rahimehullah ve benzeri imamların sözlerini amel imandan değildir, açık naslara ve selefin icmasına muhalif olduğu için hata kabul etmekle beraber bu ihtilafın hakiki olmadığına inanıyoruz. Onlar, tüm emirlerin yerine getirilmesinin gerekli olduğunu, terke gerekli cezaların uygulanacağını, fasıkla fasık olmayanın İslam nazarında eşit olmadığını açıkça beyan etmişlerdir. Zaten İslam'ın ameli boyutu olan fıkıh ilminde temeyyüz etmeleri de bunu gösterir. Evet, biz tasdik dediğimizde sadece eyvallah'a indirgenmiş, üzerine ittiba ve amel bina edilmeyen bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani herhangi bir haberinde Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmişsek, bunun anlamı o haberin içeriğiyle ameli, sakındırdıklarından sakınmayı, teşvik ettiklerine rağbet etmeyi gerektirir. Ne söylemişse doğrudur deyip hayatın hiçbir alanında bu tasdiğin eserinin görünmemesi, tasdik suretinde tekzipten başka bir şey değildir. Tasdik suretinde tekzip, Kur'an'ın müşrikleri kınama noktasıdır.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 Mü'minun Suresi 84-89. Ayetler Burada Allah subhanallahu ve Teala müşriklere üç soru soruyor. Yer ve içindekiler kimin? Yedi kat gök ve yüce arşın sahibi kim? Her şeyi elinde bulunduran kim? Bu soruların cevabını Allah olarak veriyorlar. Yani soruların içinde olan haber cinsinden şeyleri tasdik ediyorlar. Ancak Allah subhanallahu ve Teala, onların bu tasdiğine şöyle cevap veriyor. Doğrusu biz onlara hakkı getirdik fakat onlar yalancıdırlar. Mü'minun suresi 90. ayet Evet, bu sorulara verdikleri cevaplarını yani tasdik ve ikrarlarını Allah yalanlıyor. Söyledikleri haktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem onlara getirdiğidir. Lakin... Onlar bu tasdiklerinde yalancıdırlar. Peki neden? Bu yalanlamanın cevabını 91 ve 92. ayetler veriyor. Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilahta yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattığını sev ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah onların, müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı da şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. Yani Allah subhanallahu ve Teala şöyle diyor. Madem yer, gök ve her şey Allah'ın, bunu tasdik ediyorsunuz, öyleyse nasıl ona çocuk nispet ediyor, ondan başka varlıklara dua ediyor, onların fayda ve zarar vereceğine inanıyorsunuz. Gerçekten bu sayılanların sahibinin Allah olduğunu düşünüyorsanız, bu yücelikte bir varlığın çocuk-eş ortak edinmesi düşünülebilir mi? Yani Allah subhanallahu ve Teala onları, tasdiklerinin gereğini yerine getirmeyip, buna münafi inançlara sahip oldukları için yalanlıyor. Bunun gibi Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem, haber verdiklerinde tasdik eden ancak gereğini yapmayıp, bu tasdiye münafi inançlara sahip olanlar bu tasdiklerinde yalancıdırlar. İlerleyen sayfalarda vereceğimiz örnekler bu babdandır. Yukarıda kaydettiğimiz satırlarda dinin tümünün bu kapsama girdiğini söylemiştik. Önemli olduğuna inandığımız ve Muhammed Allah'ın Resulüdür şahitliğinin zedelenmesine neden olan bazı noktalara değineceğiz. Dinin kendisiyle kemale ermiş olması Allah'ın Subhanallahu ve Teala ve Resulünün Sallallahu Aleyhi ve Sellem haber verdikleri şeylerden biri Allah Resulü ile dinin kemal erdiği, nübüvvetin son bulduğu ve onun bıraktığı haliyle dinden razı olmasıdır. Bugün dininizi kemal erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak sizler için İslam'dan razı oldum. Maide Suresi 3. ayet. Ayet, lafızları itibariyle izaha ihtiyaç duymaz. Din, Allah'ın Resulü ile kemale ermiş, bu Allah'ın nimetlerinin en büyüğü olarak kabul edilmiş ve bu haliyle din, İslam olarak isimlendirilmiştir. İbni Kesir Rahimehullah ayetin tefsirinde şunları kaydeder. Bu, Allah'ın bu ümmet üzerindeki en büyük nimetlerindendir. Şöyle ki, onlar bu din dışında bir dine, bu nebi dışında bir nebiye ihtiyaç duymazlar. Bundan dolayı Allah onu nebilerin sonuncusu kılmış, insanlar ve cinlerin tümüne yollamıştır. Helal ancak onun helal kıldığı, haram onun haram kıldığı, din yalnızca onun yaptığıdır. Bu kelimelerin altına imza atmayacak, bu anlamları tasdik etmeyecek bir tek insan yoktur. Bırakın İslam milletini Yahudiler dahi bunun ne büyük bir nimet olduğunu ikrar etmişlerdir. Yahudinin biri Ömer'e geldi ve şöyle dedi, ''Siz Müslümanlar bir ayet okuyorsunuz. Şayet o ayet bizlere inmiş olsaydı, biz Yahudiler olarak o günü bayram edinirdik.'' Ömer, ''Hangi ayet?'' Yahudi, ''Bugün size dininizi tamamladım ayeti.'' Ömer, ''Vallahi o ayet cuma günü arefede inmiştir.'' der. İslam'dan önce var olan semavi dinler tamamlanmadıkları için dünyaya meyleden ilim adamları saltanatlarını sağlamlaştırmak isteyen yöneticilerin hevalarına uygun bir şekilde dini değiştirdiler. Öyle ki netice nebilerin geldiği dönemde savaştığı insanların din anlayışından daha kötü bir din çıktı ortaya. Allah'ı subhanallahu ve Teala birlemek ve onu tazim için gelen Musa'nın aleyhisselam ümmetinin Allah'a fakirlik, cimrilik, güreşte yenilme gibi eksiklik izafe eden Üzeyr'in aleyhisselam, onun çocuğu olduğunu iddia ettiler. İlk sözü ben Allah'ın kuluyum olan İsa'nın aleyhisselam tabileri Allah'a çocuk ve eş nispet edip, İsa'nın ve havarilerin mücadele ettiği Roma putperestliğini besleyip Avrupa modernizmi olarak karşımıza çıkardılar. Gerek heva ehli, köpek tiniyetli ve merkep zihniyetli bilginlerin tahrifleri, gerek de zorba yöneticilerin tuğyanlarına meşruiyet arama çabaları, semavi dinleri batıl dinler haline getirmiştir. Allah'ın bu nimetini en az bir Yahudi kadar tasdik eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin içinde bulunduğu halden bu tasdikin eyvallah anlayışından öteye geçmediği, üzerine ittiba ve gerekleriyle amel bina edilmediğinden yok hükmünde olduğu anlaşılmaktadır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olduğunu söyleyen insanların, günlük hayatlarını batının beşer ürünü kanunları, mescit hayatlarını sapık tarikatlerin gayri sünni anlayışları, evlerini şeytanın kışkırtıcı sesi ve görüntüsü olan medya belirliyor. Kendine ona nisbet eden insanların sıra onun sallallahu aleyhi ve sellem pak şahsiyetine gelene dek binlerce abiler, şeyhler ve alimler sinsilesi örnekliklerini oluşturuyor. Ona müntesip topluluklar, onun adına bidat olan gün ve geceler uydurma yarışındadırlar. Onun sünnetinden yüz çevirmiş, onun sünnetinden yüz çevirmiş, onun dışında varlıkları örnek edilmiş yığınları toplamayı, onun lanet ettiği, kulaklarını tıkadığı sesler eşliğinde onları eğlendirmeyi İslami çalışma hanelerine marifet olarak yazıyorlar. Her gelen Nisa'nı haliyle bu din tamamlanmadı. Senin eksik bıraktığın noktalar var diyerek yeni bidatlar ihtisas edip aslından eser kalmamış tabloya yeni bir bölüm eklemekle meşgul. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dinini bozmak için harcadıkları bu çabayı onun sünnetlerini ihya noktasında harcamış olsalardı hem tasdiklerinin gereğini yerine getirmiş olacak hem de onun sünnetine hizmet etmiş olacaklardı. Hususen örneklik konusu şu yazımıza kadar onun sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği Allah'ın her halinden razı olması onu bizlere mutlak model sunması noktasında birçok şey zikrettik. Her birimiz Allah Resulü'nün aracılığıyla öğrendiğimiz bu hususu tasdik ediyoruz. Ancak uygulamada bu tasdiğin bizi bir yerlere sevk etmesi gerekiyor. O da her hususta Allah Resulü'nün örnek alınması ve mutlak model olmasıdır. Maalesef olması gereken bu durumla vaka birbirinden çok farklıdır. İslam ümmeti henüz akıbeti belli olmayan metot ve uygulamalara, Allah yanında makbul olup olmadığı bilinmeyen insanlara ondan daha fazla değer veriyor. Bir topluluk tarikat şeyhlerini, bir başkası said Nursi'yi, diğeri İbni Teymiye'yi, öteki Hasan el-Benna'yı ondan sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla tanıyıp örnek alıyor. Hatta Allah Resulü'nün bir uygulaması, bu ve benzeri öncülerin süzgecinden geçmeden kabul edilmiyor. Bu zikrettiklerimiz İslam ümmet’inin halini dert edilmiş bir kalemin duygusal abartıları, yahut eleştiri müzmini bir yazarın hezeyanları zannedilebilir. Lakin bunlar yaşanmış ve her geçen gün bir yenisiyle karşılaştığımız örneklerin sonucu olarak gördüklerimizdir. Bunlardan bazısını zikredecek olursak, bir arkadaşımız kendi bölgesinde tanınmış bir dil bilimcinin yanına gidiyor. Maide suresi 44. ayete geliyor. Arkadaşımız hocaya soruyor, bu ayet dil kurallarına göre ne ifade ediyor? Hocamızın cevabına kulak verelim. Maide suresi 44. ayet aslı itibariyle umum ifade eden bir ayettir. Ayetin başında geçen edat umum ifade eder. Yani bu fiili kim yaparsa yapsın, ''Zikredilen onlar kafirlerin ta kendileridir'' hükmüne dahil olur. Ayrıca hükmün tekit edilmesi bunu pekiştirir. Lakin Said Nursi'nin Demokrat Parti'ye Adnan Menderes'e oy verdiğini biliyoruz. Şayet ayet umumu üzere olmuş olsaydı, Üstad böyle bir şey yapmazdı. Demek ki burada bizim bilmediğimiz bir durum vardır. Şimdi bu örneği düşünelim. Burada Kur'an mı Said Nursi'ye hükmediyor, said Nursen'in davranışları mı Kur'an'a hükmediyor? Yani Allah'ın kitabı hakem değil, mahkum oluyor. Velev ayetin umumu üzere olmadığını, başka naslarla tahsis edildiğini bir anlık farz edelim. Böyle olmuş olsa dahi vahyi ancak vahiy tahsis edebilir, kayıt altına alabilir. Allah'ın huzurunda neyle karşılaşacağı belli olmayan, Cennet ehli olan bir kişiden mi, ateş ehli olan 999 kişiden mi olduğu netleşmemiş bir insan değil. Siz bir alim hakkında hüsnüzanda bulunabilir, en güzel olanı onun için temenni edebilirsiniz. Ama sahabe dahi olsa hiç kimsenin davranışını Allah'ın kitabı üzerinde hakim tayin edemezsiniz. Yine Mısır'da okuyan kardeşlerimiz bilirler. Siz ihman mensubu biriyle sadece umumi konularda konuşabilirsiniz. Hususi bir meselede konuştuğunuzda, söyledikleriniz şayet Hasan el-Benna'nın belirlediği esaslara uygunsa problem yoktur. Ancak bu esaslara aykırı ne söylerseniz söyleyin, ayet, hadis, icma muhatabınızın ilgi alanına girmez. Örneğin, tauta küfretmek ve ondan iştinab etmek İslam dininin aslıdır. Tüm peygamberler bu davette yeryüzüne gönderilmiştir. Kelime-i Tevhid'in anlamı da budur. Sapık tağut, Hüsnü Mübarek hakkında konuşulduğunda, ''Kardeşim biz davetçiyiz kadı değil'' sözüyle laf ağzınıza tıkılır. Hasan el-Benna'ya nispet edilen El-Hudaybi'nin de kitap ismi yapmasıyla şiar haline gelen bu söylemle önünüz kesilir. Tüm Resullerin bununla yollanmış olması insanları kelimeyi tevhid olarak buna davet etmiş olması, sayısız ayette bunun ifade edilmesi, davetçiyiz, kadı değil süzgecinden geçtiğimiz için öylecek kalır. Aynı şahıs bir başka mecliste Allah'ı ve Resulünü tasdik etmeden kişinin iman etmeyeceğini anlatır. Bu tip insanlar Resulleri hatta alemlerin Rabbini cemaatsel şiarlarına mahkum etmişken, Hangi tasdik ve imandan söz edilebilir? Bunun bir benzeri ise bazı çevrelerin İbni Teymiye yaklaşımıdır. Sabit bir konudan ziyade neredeyse dinin tüm meselelerini fetevaya irca etmeden bir duruş belirlemiyorlar. Bir bütün olarak akide, fıkıh, menhec, naslar İbni Teymiye süzgecine muhtaçmış edasında hareket ediyorlar. İlginç olan bu yaklaşıma savaş açan, tarihin güzide alimlerinden birinin, İbn-i Rahimehullah olmasıdır. Bu tutum kendisine böyle muamelede bulunan şahsiyetlere zarar vermese de, tutum sahiplerini itikadi olarak hüsrana uğrattığı kesindir. Hali bu olan toplulukların Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, kendisiyle dinin tamamlandığını, onun din nezdinde mutlak model olduğunu tasdik etmesi neye yarar? Hayatları iddialar üzerine kurulu insanların yanında bu tasdiğin bir değeri olabilir mi? Hiçbir iddiayı ispatı olmadan kabul etmeyen din-i mübin nazarında asla. Tevhid ve sünnet ehli bu noktada dikkatli olmaya, birbirlerini uyarmaya ve nasihat yoluyla bu noktada bilinçli olmaya davet etmelidirler. Hususen verdiğimiz örnekler ve bu durumu yaşayan insanlar çoğu zaman teoride bizlerle aynı şeyleri söyleyen insanlardır. Ancak teorik olarak tasdik ettiklerinin hayatlarında yansıması görülmemektedir. Bu konuda en çok dikkatli olması gerekenler cemaatleşen ve belli bir menhec etrafında toplanan insanlardır. Şüphesiz cemaatlerin ve onları bir araya toplayan model liderin insanlar üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Düzen, disiplin, menhecde sebat, çalışmalardan alınan verim ve bunlara eklenen dava yolunda ödenen bedeller gözleri kamaştırıp kalpleri daha fazla etkiler. Zamanla böyle bir yönetimin yanlış yapmayacağı, nassın dışına çıkmayacağı anlayışı insanlarda oluşmaya başlar. Aslında bu düşünce hüsnü zan mertebesinde kalıp insanın aklını örtmediği müddetçe sorun yoktur. Lakin yönetim şer'i naslar ışığında değil de şer'i naslar yönetime göre kabul, redde tabi tutulunca problem itikadi olmaya başlar. Her Müslümanın kendini ve içinde bulunduğu yapıyı tasdikleri noktasında muhasebe etmesi bir fazilet değildir, şer'i zorunluluktur. Her Müslüman bilmelidir ki bu konuda sapan, ayağa kayan yapılar düzensiz, menheçsiz, rastgele bir araya gelmiş yapılar değil, güçlerini düzenlerinden alan ve zamanla dinin üzerinde otoriteleşmeye başlayan yapılardır. Bunu engellemenin tek yolu yapıları ve yönetimlerini edep ve sükunet çerçevesinde şer'i naslara göre muhasebe etmektir. Gaybi meselelerde Allah Resulü'nü tasdik İslam akidesinde gayb bilgisinin yegane sahibi Allah'tır. Subhanallahü ve Teala. De ki, Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Neml suresi 65. ayet Ancak Allah subhanallahü ve Teala dilediği zaman dilediği miktarda gaybın bilgisinden Resullerine bildirir. O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Cin Suresi 26 ve 27. Ayetler Allah müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve peygamberine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız, sizin için de çok büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 179. ayet. Allah Subhanallahu ve Teala razı olduğu, seçtiği ve onları diğer insanlara üstün kıldığı resullerine gaybtan dilediği kadarını bildirir. Bu da vahiy kapsamında olan bilgidir. Bunun Kur'an'dan örneği insanın Aleyhisselam Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemesidir.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 dediler. Saf Suresi 6. Ayet Kur'an-ı Mübin, Allah'ın Resullerden dilediğine gaybı bildireceğini açıkça söylediği gibi, yukarıda kaydettiğimiz ayette pratik bir örneklendirme yapmıştır. Bu bağlamda Allah Resulü kıyametten önce vuku bulacak bazı alametlerden haber vermiştir. Bunlar manevi tevatür yoluyla bizlere ulaşmıştır. Aklını ilah edinen rivayetleri Kur'an'a arz ediyorum derken bilerek veya bilmeyerek akıllarına arz eden bazı topluluklar Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem bu haberlerde tasdik etmemiş, yalanlamışlardır. Elbette sorulduğunda biz Allah'ın Resulü'nün bunu söylediğinden emin olsak hiç tereddüt etmez, tasdik ederiz. Lakin Kur'an'da bulamadığımız için bunu kabul etmiyor ve rivayet edenleri yalanlıyoruz derler. Öncülüğünü tağutların gönüllü kulları olan putperest müşriklerin yaptığı, genel olarak sistemin resmi din üretim tezgahları olan ilahiyat hocaları eliyle pazarlanan, onların da akıl hocalarının Allah'a çocuk nismet eden oryantalist müsteşri Hristiyanlar olduğu bu akım, maalesef insanlar arasında yaygınlaşıyor. Hosusen bu akım herkese alim olma, daha açık bir ifadeyle rüveybi diploması verdiğinden hevasını, aklını ilah edinenler tarafından kabulleniliyor. Koca bir hadis külliyatı kıyamet ansızın kopacak meyalindeki ayeti kerimelerle reddediliyor. Oysa Allah'ın Subhanallahu ve Teala şu ayetleri göz önüne alındığında meselenin farklı bir boyutu anlaşılıyor. Onlar kıyametin ansızın kopmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun şartları, alametleri gelmiştir. Kıyamet koptuğunda ibret almaları neye yarar? Muhammed Suresi 18. Ayet Bu ayette Allah subhanallahu ve Teala açıkça kıyametin alametlerinin olduğunu ve onların bir kısmının gerçekleştiğini haber verir. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kamer Suresi 1. Ayet bu ayette de Allah subhanallahu ve Teala kıyametin yaklaştığını ve bunun belirtisi olarak da ayın yarıldığını ifade ediyor. Nihayet Yecuc ve Mecuc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ve gerçek vaat, ölüm, kıyamet yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri kalır. Yazıklar olsun bize derler. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz. Enbiya Suresi 96 ve 97. Ayetler Bu ayette de Yecuc ve Mecuc'un setlerinin açılması ve akabinde hak olan dâdin gerçekleştiği anlatılıyor. O söz başlarına geldiği, kıyamet yaklaştığı zaman onlara yerden bir dabbe, mahluk çıkarırız da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 Neml suresi 82-84. ayetler Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Kıyametin ansızın kopacak olmasıyla onun bir takım alametlerinin olması, bu alametlerin onun yaklaştığına haberci olması arasında bir çelişki söz konusu değildir. Sünnetle sabit olan alametler de bu cinstendir. Kıyametin tarihini vermemiş, sadece onun yaklaştığına delalet eden, bir takım alametleri zikretmiştir. Burada asıl dikkat çeken husus, aklı bu denli kutsuyan insanların, aklı akıl yapan en önemli nokta olan düşünme, tefekkür faaliyetinden bu denli uzak olmalarıdır. Allah'ın ayetlerini bir hakkın düşünme bir tarafa, kendi nefislerinde bir yolculuk yapmış olsalardı, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmeme itikadi marazından korunurlardı. İnsan yakinen bildiği şeyleri dahi unutup yokmuş gibi davranabiliyor. Örneğin başta insan olmak üzere kainatta bulunan her şey Allah'ın varlığına, birliğine alamet. Ve insanların çoğu müminler de dahil hayatlarının ne kadarını bu bilgiye göre düzenliyor diye sorduğumuzda mesele daha iyi anlaşılıyor. İnsan bir takım alametlerini bildiği, yakinen inandığı hususlarda dahi unutup gaflete düşebiliyor. Doğal olarak zikrettiğimiz Kur'ani hakikatler olmamış olsaydı dahi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin bazı alametlerini haber vermiş olması onun ansızın kopacağı gerçeğine aykırı olmazdı. İnsanların çoğu onun alametlerini idrak edemeyecek, idrak edenler de gaflete düşecek, bu bilgiyi unutacak, bunun neticesinde kıyamet ansızın kopacaktır. Tarihte benzeri ilginçlikler sergileyip Allah Resulü'nü haber verdiklerinde tekzip eden, bunu da vahyin önemsediği akılla yaptığını söyleyenler hep utanmak durumunda kaldılar. Sizden birinin içeceğine sinek düşerse onu içeceğe batırsın. Çünkü onun bir kanadında zehir, diğerinde pan zehir vardır. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere birçok hadis imamının kaydettiği bu hadis aklını kutsayan bazı insanlar tarafından reddedildi. Küçücük bir hayvanın iki kanadında hem zehirin hem de pan panzehirin olabileceğine akılları almadı. Oysa bilimsel çalışmalar sineğin bir kanadında bulunan zehrin ilacının öteki kanadında olduğunu ispat etti. Bugünün insanı da Kur'anî kabullere uymuyor iddiasıyla aslında akıllarına uymayan birçok şeyi tasdik etmekten geri duruyorlar. Bu durum onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüdür şahitliğini zedeliyor. Risaletin umum olması Hem Kur'an hem de sünnet Allah Resulü'nün risaletinin umumi olduğunu, o sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra ona inanmayanların cehennem ehli, müşrikler ve kafirler olduğunu beyan eder. Onun gelişiyle Allah'ın yanında tek geçerli din, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü olduğu İslam'dır. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sebe Suresi 28. Ayet De ki, Ey insanlar. Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Arap Suresi 158. Ayet De ki ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Hac suresi 49. ayet Andolsun zikirden sonra zeburda da yeryüzüne iyi kulların bariz olacaktır diye yazmıştık. Enbiya suresi 105. ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi. Bir aylık mesafeden korkum düşmanların kalbine salındı. Benden önceki peygamberler özel olarak kavimlerine, bense tüm insanlığa gönderildim. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, beni duyup da bana iman etmeyen her Yahudi ve Hristiyan mutlaka cehenneme gidecektir. Birileri bu ayetlerin tefsirini yapabilir. Bu hadisleri şerh edip yazılı ve görsel olarak basabilir. Bununla beraber İbrahimi dinlere inananların cennete gidebileceğini, onların da kendi dinlerine bağlı kalma Allah'a subhanallahu ve Teala) ve ahirete inanmak kaydıyla kurtulacaklarını söylerse, bu öğretileri tasdik etmiş sayılmaz ve şahitlikleri yerine gelmiş olmaz. Sonuç olarak tasdik etme eyvallah'a indirgenmiş bir kafa sallama faaliyeti değildir. Bu nifak ehlinin tasdiğidir. İslam'ın tasdik anlayışı kişinin ikrar ettiği hakikatlerin gereğini yerine getirmesi, tasdiğine münafi durumlardan kaçınmasıdır. Genel olarak İslam'ın özelde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği hususlarda tasdiğin geçerli olması için bu şartlara haiz olması gerekmektedir. Bu da neyin için tasdik ettiğini bilen, bu tasliğin hayat içindeki karşılığını tefekkürle tespit eden, nefsini bu noktada muhasebeyle istikamet üzere tutan ve kalpleri kaydırmaması için içtenlikle Rabbine yalvaran müminlerin şuur, ciddiyetle kalplerine intica etme ahlakıyla mümkündür. Allah'ım! Bizleri bu sayılanları muvaffak kıldığın mümin kullarından eyle! Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 30. sayısında yayınlanmıştır.